5 yerde konuşma gereklidir. 1- Hak ve doğruyu söylemek zamanında. 2- Batıl sözleri kaldırma anlarında. 3- Hikmetli sözleri bildirmede. 4- Bir nimeti söylemede. 5- Helal alışverişte ve ailevi sohbetlerde. Konuşmanın şartları da vardır. 1- İhtiyaçtan dolayı bir faideyi bildirmekte, Yahut da bir zararı müdafaa etmek anlarında konuşmak gereklidir. aley sebepsiz konuşmalar vakti öldürdüğü gibi insanın aleyhindedir. Ebu Yusuf'un meclisine devam eden birisine Muşarun İleyh Hazretleri uzun bir zaman sukut etmiştir. Sonra da başını kaldırıp ''Ey kardeş soracağın var mı?'' deyince o da ''Evet, ne zaman oruçlu iftar eder?'' diye sormuş. Güneş battığı zaman cevabını alınca, ''Ya imam, gecenin yarısına kadar güneş batmazsa ne yapmalı?'' diye sormuş. Bunun üzerine Ebu Yusuf Hazretleri şu maaldeki şiiri okumuş. ''Nefsini bilmeyenin cesaretine hayret ederim. Faydalı susmak ayıpları örter. Ancak zeka sahibi konuşabilir. Konuşma, insan aklının terazisidir.''